Herkese merhaba, Hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler ile birliktesiniz. Yapım masamızda ise Feryal Kabil bize eşlik ediyor. Bu hafta yine dünyanın dört bir yanından sosyal fayda iletişim örnekleri üzerinde konuşacağız. İlk kampanyamız doğrudan reklamcılara yönelik bir kampanya. Hemzeminde de daha önce konuştuğumuz bir noktaya reklamın iyisine odaklanıyor. Rauf bu programda sık sık reklamın kendi başına bir şeytan olmadığını, özellikle toplumsal dönüşüm süreçlerinin mutlaka planlı bir iletişim gerektirdiğini konuşuyoruz seninle zaten. Bu kampanya reklam sektörünün de kendi içinde bu türden bir uzmanlaşmaya ve dönüşüme gittiğini gösteriyor. Evet, gerçi bu kampanya, daha doğrusu bu kampanyayı yapan Brandalizm isimli şey, akım mı diyeyim artık kampanya mı proje mi, inisiyatif mi bunların hepsini içinde barındırıyor çünkü. Brandolizm aslında reklamın değil belki ama reklamcılığın şeytan olduğunu düşünüyor. <gülüyor> o yüzden de e, reklamcılara sesleniyor bu kampanyada. Biraz kampanyayı anlatalım. Brandolizm Birleşik Krallık'tan e, İngiltere'den bir e, şey inisiyatif. E, COP21'de e, ortaya çıkmıştı. Oradan hatırlayacaktır e, dinleyicilerimiz. Sadece bizim programlarımızda değil başka ana akım medyada da yer aldı. E, bir takım markaları alıp ...o markaların üzerinden onlara greenwashing yaptıklarını ifade edecekleri yaratıcı kampanyalar yapmışlardı. Yani ben şu, dünyaya şöyle şöyle zarar veriyorum, siz de beni satın alarak bana destek oluyorsunuz gibi bu üslupla yapılmış. Üstelik bir de ana reklam mecralarını, kentin Paris'in reklam mecralarını bir gece ele geçirip... Evet. ...gerçekten de reklam diliyle hazırlanmış... E, ilk bakışta ticari olmadığının çok kolay anlaşılmayacağı ancak o içeriği okuduğunuzda fark edebileceğiniz güçte bir görsellikle de hazırlandığı için e, o şey yapmışlardı. E, gerilla e, reklamcılık diyelim ona veya reklamcılığa karşı bir gerilla hareketi diyelim. Onu yapmışlardı. Oradan hatırlayacağız brandalizmi. E, bu sefer şöyle bir şey yapıyorlar. E, doğrudan reklam sektörünü hedef alıyorlar ama reklam sektörünün kendisini hedef almıyorlar. Sektörde çalışan e, ...yaratıcıları hedef alıyorlar... ...yaratıcı insan kaynağını hedef alıyorlar... Şimdi kampanya Londra'nın uzun bir süre atıl kalmış ancak son zamanlarda büyük reklam ajanslarının taşınmasıyla bu büyük reklam ajanslarından kastım da uluslararası networkler ee, onların taşınmasıyla bir muhtenalaşma sürecine girmiş bir mahallesine odaklanmış oradaki açık hava mecraları kullanılmış yani sokaklarda gördüğümüz ilan alanlarına girmişler kampanya ilanlarında büyük başlıklarla küresel reklam networklerinin adını görüyoruz. Çoğunun Türkiye'de de şubesi olduğu için bu ajanslara şimdilik X diyelim burada. Kampanya posteri şöyle diyor. X ajansında mı çalışıyorsun? İnsanların arzularını yönlendiriyorsun. Elinde bir güç var. Ve ahlaki bir sorumluluk taşıyorsun. Seninle tanışmak isteriz. İlan sizi bir mikrositeye yönlendiriyor ve burada da bir çağrı ile karşılaşıyorsun. Evet şimdi ilk okuyuştu okuduğunuzda e, metni duyduğunuzda seninle tanışmak isteriz deyince... ...yani köşede sıkıştırıp döveceklermiş gibi bir üslupla <gülüyor> <gülüyor> karşılaşıyoruz ama... E, ...tam öyle değil bir manifesto yayınlamışlar sitede. Manifesto temel olarak bizler de eski reklamcılarız diyor. Seni anlıyoruz diyor faturaları ödemenin ev kredisi geri ödemenin ne demek olduğunu biliyoruz diyor. Ama bunları bilmek yetmiyor. Dünyaya karşı da bir sorumluluğumuz var, ortak bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle taraf değiştirdik diyor. Biz aktivist reklamcılara katıldık. Siz de taraf değiştirin diyor. Hı hı. Çağrı hem yaratıcı kadrolardan yeteneklerini dünyanın iyiliği için kullanmalarını istiyor. Hem de 25 Mart'ta yapılacak olan reklamsız bir gün etkinliği için yaratıcı fikirler bulmalarını istiyor. Bu reklamsız bir gün etkinliği de aslında yine Paris'te başlatılan e, bir etkinlik... ...ama çeşitli Avrupa ülkelerine de yayıldı. İsviçre'den, işte Manchester'dan, e, değişik ülkelerden ajans çalışanları da, kreatifler de katıldılar buna. Şehrin çeşitli yerlerinde reklam alanlarındaki ilanları kaldırıp... ...yine böyle bir gecede onun yerine yaratıcı mecra uygulamaları koydular. E, bunun için yapılan bir çağrıydı. Evet, e, burada... İlginç bir şey var tabii bu brandalizmde. Brandalizm bir kere şöyle zannediliyor olabilir ilk bakışta. Kendilerine katılacak, kendileri gibi bir eylemsellik üretecek bir takım insanlar arıyorlar diye düşünülebilir. Evet bu var ama bu çok küçük bir şey. Bu kampanyanın küçük bir kısmı bu. Aslında bu bir tür paralize etme kampanyası. Yani biz sizin ne yaptığınızı biliyoruz. O bildiklerinizi, o yaptıklarınızı da dünyaya zarar verecek şekilde kullandığınızın da farkındayız. En azından sizin gibi düşünmeyen ama sizi anlayan insanların sizi izlediğini fark edin. Yılda bir kere de olsa o enerjinizi dünya için harcayan bir takım ilanlar yapın ve mümkünse de bulunduğunuz alanları terk edin. Yaratıcılığınızı dünyanın faydası için kullanın diyen bir şeyi var. Tersinden bir Big Brother What's You buradaki hikaye. Yani bu <gülüyor> ...biz izliyoruz sizi diyor hani şey kadar, e, iktidar kadar muhalef şeylerde muhalefet ya da işte e, alternatif e, bir dünya kurmaya çalışanlar da sizi izliyor. O yüzden durduğunuz yeri bir daha bir gözden geçirseniz iyi olur diyor. İlginç bir kampanya. Dendilizmle özellikle de sosyal fayda iletişimi konuşmaya devam ettiğimiz müddetçe karşılaşacak gibi e, duruyoruz. Çünkü pek çok farklı kampanyaları aynı anda yürüten bir inisiyatif olma yolunda ilerliyor. İkinci kampanyamız Güney Amerika'dan, Peru'dan geliyor. Kampanya Peru'daki faili meçhul kişilerin ki 250 bin civarı bir kişiden bahsediyoruz. Akıbetlerinin belirlenmesi için yapılan bir çağrı kampanyası. Kampanyanın sahibi Peru Uluslararası Af Örgütü, reklam ajansı Karne. Elimizde detaylı bir kampanya künyesi var. Her zaman olmadığı için okuyamıyoruz ama bu sefer okuyalım. E, yaratıcı yönetmeni Jose Rivera Parola, e, Sanat takımının başında Piero Oliveri var. Reklam yazarları Carlos Aranibar, Ernesto Rioforo ve Alejandro Consibello. E, sanat, e, sanat yönetmeni Yoshi Ishikawa, yapımcısı Javier Correa ve Lilian Este. Ses tasarımcısı Zumba ve post production yani yapım Cuatro 24 Frame Post tarafından üstlenilmiş. Evet, e, şimdi aslında bu kadar e, insanın yer aldığı bir yaratıcı... E, ...kadronun yaptığı kampanya ne? Bir imza kampanyası. <gülüyor> <gülüyor> ama Hedefi, oldukça kritik bir imza kampanyası. Ya, elbette <gülüyor> ve üstelik sadece imza kampanyasından öte... ...sadece imza kampanyası değil, biraz anlatabilmek için söylüyorum onu. <gülüyor> Hedefi, hükümetin, e, Birleşmiş Milletler'in... ...faali meçhullerle ilgili düzenlemelerini kabul etmesini sağlamak. E, ama bu hedefe ulaşabilmek için... E, ...sanırım Peru'daki bir... E, yasal düzenlemeye göre 25 bin imza toplanması gerekiyor ki önce bu dilekçe e, meclis gündemine sokulabilsin. 25 bin imzayı toplamak için de e, bu kampanyayı, bu imza kampanyasını örgütlüyorlar ama şöyle yapıyorlar Peru devleti tarafından kaybedilmiş insanları Facebook, Twitter gibi online mecralarda hayata döndürüyorlar. Yani bu insanlar kayıplar ve şu anda nerede oldukları bilinmiyor ama onlar adına ekantlar açıyorlar. Ve bu açlıkları ekantlardan bir kampanya başlatıyorlar. Kampanyanın başlığı da akibetimi öğrenin. Böylelikle kurbanların kendi hikayelerini kendi isimleriyle anlattıkları ve insanları akıbetimi öğrenin diyerek imza vermeye çağırdıkları bir kampanya mimarisi tasarlamış oluyorlar. Bunu yaparken elbette kayıp kişilerin ailelerine ulaşarak izinlerini de almışlar. İmza isteklerini de bu hesaplarla insanlara göndermişler. Sizi yani imzacı, potansiyel imzacıyı... ...kaybolan kişinin öyküsüyle yüz yüze bırakan bir durum yaratmışlar. Evet. Akıbet doğru okursam demin biraz aceleyle yanlış okudum ama... şey ...akıbetimi öğrenin kampanyası bir imza kampanyası gibi gözüküyor... ...ama aslında bir karşılaştırma kampanyası... ...sizi mevcut gerçeklikle başka türlü yüzleşmeye davet ediyor. Yaşasalardı o Facebook profiline sizin gibi sahip olabileceklerdi. E, hissini yaratıyor... Aynı şekilde e, devletin üzerinde yaratılacak olan e, imza baskısı içinde insan sayısının artmasını da sağlıyor bu yöntemle. E, normal koşullarda bu üç haftada tamamlanmış imza e, süreci ama... ...yirmi bine erişme e, bu tür yaratıcı bir yöntem olmasaydı belki çok daha uzun süre e, bu gerçekleşemezdi. E, burada dediğim gibi asıl gücü e, topladığı imza sayısından da gelmiyor... E, bu meseleyi tekrar ve tekrar gündeme çıkartabilecek bir zihin çıpası atmış durumdalar insanların akıllarına. Yani bize de. Hakikaten yaşasalardı nasıl olacaktı? Twitter'dan bir tweet atacaklardı ve mentionlayacak mıydık? Ya da Facebook'ta bir profil açacaklardı ve hayatlarını görebilecek miydik? Durumunu gündeme getiren bir kampanya. Böyle bakınca da ailelerinden alınmış izinler sürekli hale getirilirse... ...imza kampanyasının çok aşan... Sözcülerin kayıpların sözcülük yaptığı yani bulamadığımız yerini bilmediğimiz insanların e, profillerinin sözcülük yaptığı daha büyük kampanyalara da yelken açma şansı veriyor. O yüzden de bu sadece bir başlangıç gibi de görünüyor kampanyanın mimarisini izlediğimizde. Evet ödüllü bir kampanya olmuş zaten. Evet. Burada bir müzik arası verelim bu kampanyadan sonra Viktor Haray'a kulak verelim. Tereko damandayı dinleyelim sonra tekrar devam edelim.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 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo los 5 minutos te hacen florecer te recuerdo amando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 Kaşemo han. Koşuyor fabrika donde trabajaba. Manuel. devam ediyor. 94.9 açık radyoda Rauf Kesmen ve Damla Özlerle birliktesiniz. Yapılmasanız da Ferya Kabir bize eşlik ediyor. Dünyanın farklı bölgelerinden sosyal fayda iletişimi örnekleri üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Avrupa'dan bir kampanya var. E, kampanyanın adı Dikişlerin Ardı. E, bunu Türkiye'de de görmüşsünüzdür. Epeyce dolaştı sosyal medyada başlangıç e, olarak. Tekstil işçilerinin işçi ve insan hakları üzerine odaklanan bir kampanya bu kampanya. Tekstil sektörü dünyanın pek çok bölgesinde işçi haklarının çok yavaş ilerlediği, bu nedenle de sıklıkla sivil toplum kampanyalarının hedefi olan bir sektör. Bu kampanyanın sahibi uluslararası ve farklı disiplinlerden oyuncuları bir araya getiren behind the scenes yani dikişlerin ardı inisiyatifi. İnisiyatifin temel hedefi tekstil sektöründeki işçi ve insan hakları sorunlarına odaklanmak ve bu sektörü daha şeffaf bir hale getirmek. Kampanyanın ana mesajı ise kıyafetlerini kimin diktiğini bilmelisin. Çağrı genel tüketiciye yönelik ve tekstil şirketlerinden şeffaflık talep etmesini, giydiklerinin bir insanın emeğiyle üretildiğini... ...bu emeğin bir insan hikayesi olduğunu fark etmesini istiyor. Evet, aslında daha da ötesini istiyor. Çünkü şöyle, kimin diktiğinin bilinmesi, kimin dikmediğinin bilinmesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla yani burada sigortasız çalıştırılan bir işçi dikmedi... ...bilgisini almak, almış oluyorsunuz... ...ya da çocuk yaşta bir işçi... ...dikmedi bilgisini almış oluyorsunuz... ...kayıtsız bir göçmen... ...kötü koşullarda çalıştırılan bir kadın... ...kötü koşullarda çalıştırılan... ...ya da sırf prosedür yerine gelsin diye çalıştırılan... ...ama dikiş makinesine bile uzanmakta... ...zorluk çeken bir engelli... ...gibi insanların... ...orada olup olmadığını öğrenme hakkınızı... E, ...sorguluyor... E, ...size veriyor diyeyim daha doğrusu... ...bu sorgulama hakkınızı savunuyor... ...çok doğru bir yerden yaklaşmış... Ee, bir tekstil atölyesinin içine giriyor kamera. Ee, çok kısa ve sade bir film. Ama girerken aslında ortamı da çok iyi gösteriyor. Yani bir mahalle, önce bir şehir, bir şehrin e, güzel modern bir şehir. Ondan sonra o modern şehrin e, biraz kenarlarına doğru gelmiş bir sanayi bölgesi. Ama bir fabrika gibi bile görünmeyen bir, e, işte Türkiye'de de öyledir ya... ...bir apartmanın bir şeyin alt katı... ...o alt kattan içeriye doğru giriyor... ...böyle dar bir koridor... ...işte kenara atılmış bir takım... E, ...tekstil materyalleri... ...kumaşlar, rulolar... E, ...şeyler, iplik e, bobinleri gibi... ...sonra içeriye doğru gidiyor... ...biz sürekli bir ses duyuyorsunuz... dikiş Makinesi sesi başından sonuna kadar filmin... ...içeriye doğru gittiğinde... ...bir insanla karşılaşıyorsunuz... ...işte size gülen gözlerle bakan... ...böyle çok e, şey... E, ...cana yakın, gerçek bir insan e, yüzüyle karşılaşıyorsunuz. E, çağrı diyor ki... E, ...kıyafetini kimin diktiğini bilmelisin diyor. Ve bu yıldan itibaren şeffaflık çağrısına yanıt veren... ...ve iyi uygulamaları olan tekstil firmalarını da... ...düzgün dikiş ödülleriyle ödüllendirmeyi vaat ediyor. E, bu çağrıyı da tekrar ediyor açık hava mecrasında da... ...ve basılı ilanlarda da tekrar ediyor. Sadece film olarak yok Hı -hı. bu. E, gerçekten tersinden yapılmış bir iş... ...şunu yapma demiyor size... ...nasıl yaptığını bize göster diyor... ...çok güçlü bir kampanya... ...olması gereken şeyi savunuyor... ...yani sadece iletişim dili açısından da söylemiyorum... ...pratik projecilik açısından da olması gerekeni yapıyor... Yani ...bunu bir ödülle bağdaştırması da... ...ayrı bir ayak kazandırıyor... ...ve bir takım kriterleri çok net olarak... ...ortaya koyabilmesini sağlıyor inisiyatifin... ...evet bir de şimdi... ...hep şöyle bakıyoruz ya biz... ...şunu istemiyoruz diyoruz hep... Yani şunu yapma, bunu istemiyoruz. Şunu durdur, dur, şuna dur de diyoruz. Ee, genellikle muhalefet muhalefet kampanyaları, muhalif kampanyalar böyle diyor. Ee, burada bir şey yapması gerekenin kim olduğunu soruyor bu kampanya. Yani sana diyor ki sen ne yapıyorsun bana onu söyle. Hakikaten yani neden yorulsun ki e, halk e, şöyle bir tekstil ürünü üret diye talep etmekte? Nasıl üretildiğini kendisine gösterilmesini talep etsin. Şefah, yorulan karşı, karşı, karşı taraf olsun, yorulan bu sürecin öznesi olan, bu süreçten para kazanan, bu süreçle insanlara hizmet vermekle yükümlü olan ama bunu doğru verip vermediğini bilmediğimiz, yanlış verdiğinde karşımızsına düştüğümüz, döküldüğümüz ya da irade kimse o olsun, o zaman harcasın, o yemek harcasın, bize hesap versin. Çok doğru bir yer yani burası. Hı. Hemzeminde bu haftaki son kampanyamız da Türkiye'den gelecek. Aslında henüz bir kampanya olup olmadığını da bilmiyoruz. E, haberi bugün Ayşarman Hürriyet gazetesindeki köşesinden duyurdu. Gazetenin uzun yıllardır sürdürdüğü aile içi şiddete son kampanyası ki bu kampanyanın bazı filmlerini burada Hemzeminde de inceledik. Yeni bir tırnak içinde söyleyeceğim bunu ürün ortaya çıkarmış çünkü henüz kampanyanın diğer ayaklarını bilemiyoruz. Şiddet gören kadınların kırılmış işte bilek, kol vesaire gibi röntgen filmlerini 45'lik plak olarak hazırlamışlar ve bu plaklara Türkiye'nin ünlü kadın sanatçıları tarafından seslendirilen Kadınlar Vardır şarkısını basmışlar. Haberden öğrendiğimiz kadarıyla bu plaklar basın mensuplarına gönderilmiş ama henüz bu fikrin bir kampanya yayan olup olmadığını internet taraması yoluyla öğrenemedik. Önümüzdeki birkaç gün içinde ya bilansmanla karşılaşacağız ki bunu umuyoruz. Tersi durumdaysa bu fikir bir hani sen ben bizim o olan bilinçlendirmesi olarak kalacak gibi. E, değildir herhalde. Yani kamuoyuna e, Ayşe köşesinden de duyurulduğuna göre... ...devamı gelecektir ya da ilgi çekerse zaten doğal olarak devamı gelir. Buradaki teknik fikir yeni bir fikir değil. E, Röntgen filmlerini 45'lik pila dönüştürme... ...hatta çok ilginç yani bir yaratıcı muhalefet yolu olarak e, ortaya konmuş bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam Sovyetler Birliği'nde bazı pop e, plakların basılması yasak e, özellikle e, diğer ülkelerden Amerikan kaynaklı ya da İngilizmen şeyli e, insanlar da e, do, teknik olarak da evinde plak üretmek pek mümkün değil e, hakikaten elle kopyalayarak böyle inanılmaz bir şeyle e, mevcut e, plakları bir tane edinip onu şeylerin üzerine kopyalıyorlar a, a, tersini al, şeyini alarak kalıbını alıp işte bunun üzerine dökerek falan bu e, ...nedir? Röntgen filmlerini... ...üzerine kopyalıyorlar. Ee, bu çok da böyle... ...popülerleşmiş bir bilgi olarak internette... ...dolaşıyor. Yani Röntgen filmi üzerine de... ...şey yapmak mümkün falan diye. Ee, elle kopyalama dedim ama... ...alıp elle çizmekten etmiyorum Yani bir anahtar... ...üretir gibi. iki tane iğne var. İkinci iğneyi... ...siz elle basınç uyguluyorsunuz. Birinci de ...mevcut plak dönerken ikinci iğne de... ...onun üzerine kazıyor. Ya, yarattığınız yeni... E, ...disk işte Röntgen'den yaptığınız... ...diskin üzerine kazıyor. Ee, şeye geçersek hani teknik olarak bunun varlığını bir kenara bırakıp e, hikayeye geçersek çok katmanlı bir fikir var burada ee, kadının gerçekliğinin bir biçimi aslında görünmeyen yanı hani o röntgen filmleri biz e, elbette şiddet dışarıda da iz bırakıyor ama e, acının çok büyük bir kaynağı olan işte kırılmış kemikler e, vesaire gibi şeyler o röntgen filmlerinde tespit ediliyor ve kalıcılaştırılıyor ...yani diğeri gibi bir hikaye değil... ...bir tür fotoğraf aslında... ...sağlıksızlığın, kendisine gösterilen... ...şiddetin e, ne kadar... ...şey olduğu... E, e, ...net olduğunun bir göstergesi... ...bir belgesi, bir kanıtı... ...bu kanıtlar üzerine kadınlar vardır... ...şarkısını basmak çok akıllıca... ...iyi bir e, yaklaşım, güçlü bir... ...yaratıcılık... E, ...şeyi bilmiyorum... ...hani buradan hakikaten çok ilginç şeyler de... ...çıkabilir sadece şarkı basmak değil... Ee, bu, ...bunu başka kayıtlar için de tekrar tekrar kullanabilirsiniz yani bu yöntemi bu toplarsınız bu e, ürünleri. Aynı zamanda mevcut şiddete uğramış kadınlarla muhalefet arasında veya şiddet karşıtlığı... ...kadına karşı şiddet karşıtlığı arasında bir bağ da kururs kurarsınız. Kendi röntgenin üzerinde bir sesin olduğunu bilmesi veya arkadaşının röntgenin üzerinde bir sesin olduğunu bilmesi gibi... E, ...bir takım başka katmanlar da üretebilirsiniz... ...güçlü bir kampanya çıkar buradan... ...ama şöyle söyleyeyim... ...bizim burada örnek kampanya diye anlattığımız... ...işe yarayan... ...sonuç üreten falan bir kampanya çıkar mı... ...o biraz mimarisine bağlı... ...yani bu, bu plakları artık açık arttırmayla mı satarsınız... ...bunları seri üretim... ...bir şeye koyup... ...insanlara mı satarsınız... ...veya satmak değil de bunların çalındığı geceler mi düzenlersiniz... ...her neyse bunun bir gelir modeline dönüşmesi... ...mümkündür örneğin... ...tek yol bu değildir ama mümkündür... ...yayılması için nasıl bir metodoloji... ...izleyeceğiniz... E, ...bunlarla ilgili o, ona baktığınızda... ...bu e, kampanyanın şeyini belirler... ...gidişatını belirler... ...yani biraz e, buradaki şu anki içerik... ...güçlü, ilginç, çekici, çeldirici yanları olan... ...iyi bir zihin çapası yaratan bir içerik var. Ama evet. sonrası ne olacak? Görüp o zaman konuşmak gerekir. Evet, şu anda gerekir. gördüğümüz daha çok yaratıcı bir hayır deme biçimi. Ama sadece hayır demek... ...herhangi bir sosyal fayda iletişim kampanyasında... ...çok değişe yaramayabiliyor. Bir çağrı, o çağrının yönene, yönlenebileceği bir... ...kanal, e, o kanaldan... ...farklı mecralara ve farklı... ...belki de desteklere, gelir modellerine... ...vesaire ulaşan bir mimari olduğunda... ...çok daha güçlü işlerle karşılaşabiliyoruz. Bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili... E, ...bu haliyle bu kampanya çok entelektüel... ...bir kampanya. Yani çok fazla... ...üst düzey şeyler içeriyor... E, ...ne denir... E, ...katmanlar diyeyim veya soyutlamalar... ...içeriyor. Bunun gündelik dile... ...çevrilmesi lazım. Çevrilmesi... ...zor değil, bunun metotları var... Ama e, bu haliyle kalırsa gerçekten bizim birbirimize bir şey anlattığımız bir kampanya olarak kalır. Çünkü hani bu mecra e, kimin tarafından izlenir, kimin tarafından görülür diye baktığınızda oldukça dar bir kesime hitap evet. edecek. Aktivist kadınlara veya aktivist kadına karşı şiddet unsurlarına hitap etmekten ibaret kalabilir. Oysa bugün sorunumuz aktivistler arasında e, bunun yayılması sorunu değil. Sorunumuz bunun genel olarak bütün kadın hareketine yayılması. Evet, Hemzemim'de Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Bu haftada dünyanın çeşitli yörelerinden ve Türkiye'den sosyal fayda iletişimi kampanyaları üzerine konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.